Sahabesim. Kardeşim, sizin dedi Cema, dört mezhep alimini bile geri geri serrad dedi. Dedim niye dedi, çünkü onların beşer olduğuna inanırlar dedi. Ee, ben yani sen, dedim amca siz dedim, e, hatme yapıyorsunuz hatme, dedim o konu... Hadis var mı dedim? Ayet varsa ben, onun Bunun aynısını... getirdiğine Heh. sen de bir şey getirdin. Evet. Ee, dedi ki hocam benim dedi, şeyhim yapmışsa doğrudur. Dedi. Doğru. Evet. Ee, ben evet. dedim ki hadis olmazsa ben buna iman etmem dedim. Bana dedi ki sizin beyniniz küçüktü. Evet. Ben de amcam olduğundan dolayı ne diyeyim bu adama? Ee, Allah razı olsun. Allah hediye etsin dersin. Ee, hocam bir şey demedim. Ee, evet. Bu konuda sinmezle menzile bakış açınız nedir? Şimdi, Belki tam, değil. anlatamadım hocam kusura bakmayın. Üzülüyorum. Evet, Şimdi Antep'ten bir kardeş gelmişti. Kızım oraya. Çocuğu şey olmuş. Evet. kan kanseri. Arkadan zor bir durum. Geldi buradan kardeşler tavsiye etmişler. Ankara'ya gittiğinde gidip geldiğinde Hüseyin Hoca'ya O da Allah razı olsun. Geldi. Bazı kitaplar aldı. Misafir etti. Çünkü geldim hastanede işi biraz uzundu. Kalma ihtiyacı var. galiba desin. Bir gün bir dahaki aya geldiğinde dedi ki müşrik annem babam da var. Onlara da misafir eder misin? Ne dedim? Dedi, müşrikler de yanımda dedi. Onlar da benimden gelmiş. Dedi, onları da misafir eder misin? <gülüyor> Hele getirdi müşriklerden bir de ben tanış. Anası babası da dışarıda bayram amca gibi yaşında. Bir de kafalı, hatta peçet tipinde de kadın örtüktü. İçeriye girdiler. Adamlar inanın vallahi öcü görüyormuş gibi girdiler. Çünkü bana hocam diye hitap edince adamlar dükkanıma girmek istemedi. Biz burada ne konuşuyoruz kardeş? Yani keyfi bir şey mi anlatıyorsun? Hı? Sağ ol. Niye kaynatıyorsun kardeş? Ben onu senden önce tanıyorum. Hadi o ifsad ediyor ortalığı. Sen niye ifsad ediyorsun? <gülüyor> hocam ifsad edenlere ne denir Arapça'da? Ben bilmiyorum. Ben, ben, ben hiç bilmiyorum. <gülüyor> <daha> çekemiyorum. Çekemiyorum. <gülüyor> Kıskandım. Nefset <gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi girin diyor, adamlar girmiyor. Allah Allah. <gülüyor> Yavuk gelin. <gülüyor> Zorla içeriye soksun. Çay verdim, almadılar. Yemek söyledim, yemediler. Bu arada da o arkadaş dedi ki ben dedi, çocuğu bir götürüp getirmem lazım. Annem babam burada dursun. Hı <gülüyor> hı. Dursun dedim benim için sakıncası yok. Adamlar böyle sığıntı duruyor ama inanın vallahi benden korkudan titriyorlardı. Yani. Evet. O kadar benden korktular. Ben daha sonra anladım meseleyi. Bu arada bana bir telefon geldi. Biri babasıyla, annesiyle alakalı müşkülatını söylüyor. Ben ona nasihat ettim. Nasihattan sonra dedi ki bu benim çocuğumu dedi, azdıran sen değil misin? Dedi. Sen ne diyorsun amca? Dedim. Yani ben de işte var, eşküya var. Ya, ya de bu bize dedi, müşrik kafir diyor, başka bir şey demiyor dedi ya. Aldı hocama götüreceğim, siz müştükler size iman edin. O bir şey onun yanında ağzınızı açarsanız sizi öldürün falan, evet, tipte ben. de konuşmuş. Adamlar içeriye benim zor sokmam ondan. İçeride de titriyorlar yani, o kadar. Neticede adam baktı ki insan var karşısında, yumuşadı, yumuşadı. Hmm. Konuştuk. Adamlara müşrik dediği nokta da şuymuş. Bakın. Namazda adamlar hakikaten ihlaslı. Dinini sever. Sordum tek tek. Aman gece namazı kılıyorlar. Kılıyorlar. kılıyorlar. Nafile oruçları var. Adamların torunları resmi olunca gitmiş Adıyaman menzilin bir şeyi varmış. Vekilimine. Ona demişler. O da demiş ki şu ayeti ben yazayım. Siz bunu suda şey yapın. İçin inşallah Allah şifa verir. Dedim sen bunu niye yaptın? Ya dedi Allah şifa verir dedi. Birisi dedi ben de gittim dedi. O da yazdı. Böyle yaptı. E dedim Allah'tan şifa istesen Allah vermez mi? <gülüyor> verir. Peki birisi dedim yani hasta olduğunda Kur'an'ı bulamaz yapsın içsin. Olur mu dedim? Yani fıtri olarak adama ne deysem olmazdı. E sen niye yaptın? Ya hocam işte denize düşen yılana sarılır. İşte de böyle yaptık. Adamı tevhid nedir, şirk nedir anlayacağı dilde yapmıştık. İnanın vallahi yarım saatten sonra adam bunun kötü bir şey olduğunu anladı ve dedi Allah ben affetsin dedi. Aynen. Yani biz dedi bile bile bilmeyerek artık dinimizi bir çocuk için yıkmışız. Hı. Halbuki ölse bile dedi yani Allah rahmet etsin. Deyip çıkmamız gerekir. Doğru hocam dedi ama dedi her sizin gibi insan yok ki etrafımızda dedi. Anon böyle de bak yarım saat içinde adam onun şirk olduğunu kötü bir şey olduğunu ve dinden dinden onu çıkarttığını anlattı. Şimdi arkadaş geldi. işe bitti iki saat üç saat mi geçti biz bu arada yemek yaptık oturduk ahbap oluyor bir akraba çıkmadığımız galiba <gülüyor> adam diyor sen oğlun var mı var yani ne olur diyor Allah aşkına diyor ben de var akraba var Kızımı benim akraba var. <gülüyor> Böyle kaynaşırken bu geldi içeriye. Şöyle baktı. Selamun Aleyküm Hüseyin abi dedi. Anası var, babası var. Selamı has verince öbürlerine ne yapmış oluyor? A A ya. tamam. Ben selamını almadım. Anana, babana da vereyim mi? selam verilmez. Lan selam be. İyi davran. Giderken verme lan tekfircilerin yaptığı gibi bari dedi. Hani ilkini veriyor da giderken bay bay diyor ya. <gülüyor> birinci de hani duyacak da hani Allah'ın sizin yumuşak davranacakken davranacak ki giderken selam iyi geceler hayırlı işler diyecek ki, halbuki başında verdiğin sonunda da vermesi lazım. Vermiyorsa benim için bir sıkıntıdır. Bir sıkıntıdır ve ben ona bakarken kardeşime kucaklar gibi kucaklamam bir cahil olarak kucaklar. Annesi babası dik otur bakayım. Oturdu. Neyse. Senin hocam bu mu dedin? Benim hocam bu dedi. Vallahi ben bunu tanımıyorum. Dedi. Sen dedim benim e, benim sohbetime katıldın mı? Yok. Ama dedi, ben siz şeylerinizi dinledim. Sohbetlerinizden istifade ettim. <gülüyor> Sidileri dinlemiş. Yazıları okumuş falan. E, ben dedim anaya babaya gavul deme diye öğretiyorum. Ama dedi bunu yapan şirktir, müşriktir, küfürdür. Yani her şey kitapta yazıldığı gibi değil. Bir eğiticiye de ne var? Gerçi var. Tamam. Demin soruyor da söyle bakayım. Arapçası ne? Şirk işleyene ne denir? Den de korkma ben. <gülüyor> fiil ve faile ismi zaten Allah veriyor. O demese biz ona şirk, <gülüyor> küfürdü, müminli, kafirdi deme hakkına sahip miyiz? Bu kelimeyi öğreten Allah bize zaten. Ama karşıla, karşıdakinde bu söz, bu düşünce, bu amel varsa failin ismi o olur ama o manileri ne yapacağız? Aradan kaldıracağız. Biz de onları bir öğreneceğiz, öğreteceğiz. Senin amcana gelince namaz kılıyor mu? Evet. Nafile? Kılıyormuş. Gece mi? namazı? Alıyormuş. Oruç? Evet. Bunlar müşterek değerler mi? Demek ki bu adam Allah'ı seviyor. Evet. Resul da seviyor Dualarında bile şefaat ya Resulullah diyor değil mi? Allah'a yaklaşmak için ölülerden şundan bundan da yardım istiyor mu? İstiyordur. Bunu ne için yapıyor? Gidip sorduğunda ne der? Allah için de. Şu müşterek değerlerin yanında Allah'ı seven birisine hakkı anlatmak için bu müşterek değerleri kullanmak lazım. Hemen küfürle itham etmektense ya sende de şu var şu hatmayı bana anlat şöyle demektense ona, valla benim bildiğim dinde şu, şu var. Evet. Ben bunu bilmiyorum. Onun en azından kalbini yumuşatacak, hakka götürecek bir şeyleri yaptığımız satma zaman satma diyor, günah değil diyor. İşte o öyle inanmış. Evet. Onun yanlış olduğunu anlatmaktansa biz doğruyu anlatırız. İster evet. al, ister. Allah Allah. Ben de 12 sene tasavvufta kaldım. Yani bir sofiydim. Neydim ben o zamanlar? Deme. Olamışın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bana şimdi on sene müşteri <gülüyor> <gidecek>. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyeceksin? De ya. On sene ben, ben tasavvufta kaldım. Neydim? O zaman bakmak lazım. Abdullah Bey Hoca değil, değil miydin? <gülüyor> kesin, kesin şuydu diyemem. Yani o günkü de şeyi değerlendirmemiz var. Tasavvuftaydım, rabıta yapıyordum. Için. Için. Yani o... Allah daha çocuk başmak için. Allah daha <gülüyor> <olsun. Allah seni gülüyor> için. Aslında yani. Mekke'nin müşerinin <gülüyor> de ortak noktası öyle. Biz diyoruz, onlar bizi Allah'a ulaştırsınlar <gülüyor> diye ibadet de diyoruz. İbadet evet. ediyoruz diyoruz. <gülüyor> i̇şte. Sırba sana kaldı. Bu benden kıdem. <gülüyor> ben daha fazla şeyde kalmışım. Neydi? <gülüyor> Şirk isteyen. Yani. Şirk isteyene yani ne derler? Müşri, müşri. Ben bir şey diyemezdim. Beni tekfir ettim. <gülüyor> Hocam, ben arkadaşımız çok mu? Yani... Eski <gülüyor> mi? Diyor, diyor ya? Geçmişten bahsederken, ben müşrikken şöyle yaptım. Ben müşrikken böyle yaptım mı? Hayır, hayır, ben cahil. cahil, cahil Cahiliyedeyken. Şey Cahiliyedeyken diyor abi. Cahiliye, Cahiliye ne denir? Cahiliye diyor. Müşrik denir. Ben toplumdan bahsediyor. Cahiliye toplumuyla tercih tutuluyor. neyi inkar ediyordu? İlci miyiz? Ben de ben, ben bilmiyorum. Ben... Cahil şey de inşallah de şey yaptır. Anlaşan anlayacağız. mi dedim? Oradan o bölümden geçeceğim geçiyor Nasıl hocam? Ben bilmiyorum. Olsun. Gidin bak. Orada geçiyor de demedim ben size. Öyle evet, bir şey dedim. de anlamadım. Mesela yani dedin abi. Peki en başta söyledin hocam öyle bir. <gülüyor> öyle bir dedin. Mesela yani dedin. Abi. Mesela Dediniz mi oğlum? doğru. Mesela dedin. Meselayı dedin burada. Hüküm eraz. Hüküm Allah'a. As kim iski hüküm verecek? Mustafa. Evet. Şimdi, <gülüyor> şöyle şey. Ee, Seyyid otur da bir sukut et ya. Seyit, Seyit Kutup diyor şimdi. Ha müştik diyor. Adam vahdetir, vücutçu, tasavvufçu. Yani ona gelince Seyyid Kutup şunu dedi, bunu dedi. Bir şey diyeceğim. Seyyid Kutup'u tanıdığım kadarıyla kesinlikle o hiçbir ayet inkar etmez. Sadece bir yorum yapmıştır. Belki ayet hakkında. O yorum yapana ne denir? Ve Seyyid Kutup yapmış deme. Ayet inkar, inkar etmiyor. Ayetin manasını bozuyor. Sevil ediyorsa ona bir çetikam edilir. Et gitmez arbaşı mektif. Ah Kalk de. Siz onu severim dediniz hocam. Ben bir şey demedim zaten. Ben Allah rahmet etsin. İnşallah Allah hatalarını affeder. Bilerek yapmamıştır. <gülüyor> dua. Ben bir şey demedim. Ama her insan hata eder. Her insan hata edebilir. Hataları vardır. İnşallah o da bunda mazur durdur. Güzel bir dua. Ama bu bu akideyle ona Müslüman diyemez. Daha çıkarır da Müslüman Ben diyor. mezar kazıcısı değil. Yani. girmeyeceğim Ben eee Seyyid Kutup bir fark karmaz. Sen mı? Yok yok, şöyle. <gülüyor> Toplum içerisinde e, ferdin e, akidesini bilmek veya bilmemek. Mesela bazıları çıkar herkes tekfiridir. Benim böyle bir sıkıntım yok. Ben sana öyle bir şey dedim mi? Ben, ben şunu diyeceğim. Ben seni kardeş görmesem yani o tutunmuyor. Sen seyit kutup benim bildiğim kadar. Binlerce çok şey oldu. Seyit Kutup attın mı? Yok ben anladım. Ben hiçbir şey demiyorsunuz. Ben de Değil şunu mi? diyorum. Ben anladım. Tamam korkar. Tekfirde maniler katmamak. Sen bana tanıdığın halde 12 senelik küstük dedik. O zaman kısaca söyleyip geçelim. Tekfirde maniler katmadan tekfir etmek olmaz. Yani zanlar ve maniler katacak. Evet. Tamam. Atak bazı alimler göre bu mania çoktur, Bazı alimler göre daha basit bak, şimdi bak, Dur orada, dur, dur. Gireyim mi? Gir. Ağzını yumurtayla dıkmış gibi olmayın. Tamam İsimler. Tekfir alim'e göre değişiyor mu arkadaşlar? Mania şartlar değişiyor. Yani burada sen alimine göre yavur olan benim alim'e göre ne oluyormuş? Hımm. Ha. Misal Allahcı. <gülüyor> orada Allahcı Mansur. Orada. Bulunur. Alime göre tekfirin buralar değişmez. Alime göre tekfir eden, diğer alime göre tekfir olunmuyor. İki alime arasın, tekfir olunmuyor. Valla konuş şunu. Ben karışmıyorum, bu tamam. bursuzdum. İşte ben <gülüyor> kısa yazayım. Hallacı Mansur, o zamanın kalıcısına... Niye Hallacı Mansur'a takıyorsun? Ben 12 sene tasarımda aldım, rahmet yapıyorum. Yok, örnek. Yaktım. Hallacı Mansur, estağfurullah, Şafi, estağfurullah. inşallah Şafi kalıcısına gidiyor. Şafi kalıcısına gidiyor. <gülüyor> gidiyor, dinliyor, diyor. ben bunu diyor tekfir edemem, bir şey diyemem. Ama inşallah o, o da zahir ise diyor ki bu kafirdir. Bu diyor kesilecek. Hayır olun inşallah. inşallah. Şimdi bu alimlerin bir alimin tekfir etmediğini diğer alim tekfir Olmaz. edebiliyor. Tekfirin şartları değil. Evet. Ama hey, kişinin vakası değişir hocam. Selefin menheci Kur'an sünnettir. Evet. Fehim olan hiçbir şeyimizi bağlamaz. <gülüyor> Selefin menheci budur. Selef sahabenin fehmini dahi anlamıştır. Ebu Bekir Ömer Temettüatçı yok değil mi? İbn-i Abbas ne dedi? E, e, Allah razı var diyor O zaman sıkıntı. 94. Bir meselede dahi fehim girdiğinde He. menheç teşkil etmiyorsa aynı kelimeleri kullanıyoruz değil mi? Anlıyor muyuz? Anlayamadığın yeri varsa sözlüklere gidelim. Tamam. He. Hem onu var mı? Açılacak bir Sahabenin sözü dahi geçerli olmuyorsa sen nasıl getirsin bir alim şuna kafir diyormuş. Şuna göre değişikmiş. Biz menhecin dışına çıkmayız. Şimdi ve bu menhecin de alimden değil Allah'tan, veliyüldan alırız. Alimin görevi ise bunu bize öğretmektir, derinlendirmektir. De şöyle. Burada alimler ihtilaf şeyde. Kişinin vakasında. İhtilaf ettiğinde Kur'an'a, sünnete git. Tekfir bir şartlarında değil. Kişinin vakası? Kemek günü şartları diyor, değil mi? Yani, kişinin vakasında. Şimdi bir kişinin anlatımıyla diyaş kişi öyle algılayamayabiliyor. yapabiliyor. Güzel. Orada tek kurallarında ne var? Firavun bile olsa. Ona. Anlat. Evet. Evet. Güzel. Güzellik diyor, değil Ha, bu zannetti. Bizim şaf. Onlarla mücadele Firavun. ettiğinde en güzel şeyler. Doğru. İkmetle evet. yaklaş. Evet, Sonra akıl edeceği şeyleri söyle. Evet. Bir kavme akıl edemediği şeyleri söylemeyin ola ki Allah'a böyle sunu isyan eder hale getirebilirsiniz. Allah. Nokta. ya? Yer ben yasam. Aileler arasında olabilir. Bu normaldir. Çünkü oğulun ihtilafı he. gayet doğal. İhtilaf bizim damarımızda var. Aynı şimdi olduğu gibi. Ama bu ihtilafların hepsine hak buna rahmetli diye. Bu ihtilaflar muhakkak olacak. Bunu da Kur'an'la sünnetle ne yapacağız? Kalkma, çözeceğiz. Karşı, Maraşlı kardeşler kalkmak mı istiyorsunuz? Selam ya. verdiniz mi? Olur. Var mı benden bir istediniz? Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Hakkınızı helal edin. Allah yardımcınız olsun. Görüşürüz. Allah'ımıza bağlarız. Allah'ımıza açıyoruz gerek. Biz de mi gidelim yani Seçim? Sorciyonda gerek biz Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun çok memnun oldum. Ee, Çok dua İnşallah. Sefonlaşacağız. Allah'a emanet olun. Sağ Bir şey <gülüyor> <Sen> Maymunatlı yani kıstrağıla başarılar. <gülüyor> Allah sizden çık verir. Böyle bir an Allah razı olsun. Aa, biz ne yapıyoruz? Biz buradayız hocam gideceğiz. Sabaha Allah Allah Allah. Bir gel, Allah gün Antep'e geldim. Ebu Halette de ki, şöyle şöyle dedi ki, şu dedi, daha taktik veriydi. Nasıl dedi? Sait, gel de, bir külşehir. Şimdi dedi, bir yere gittiğinde dedi. şöyle oldu. <gülüyor> Sen anlattığında birisi evet. kime bakıyorsa onu elin evet. alın. O başlıktan sonra yani derken de candan açar. <gülüyor> evet hocam. Vallahi güzel Çok taktik güzel. dedi. Baktım. Selam. Bir baktım herkes bize bakıyor. Selam. Adamı bir çarptı. Selam Adam... söyle. Benim başım ağrıyor arkadaşlar. Ağır. Bir gitti onu söylemeye Ben Allah'ına razı. Ama hocam var ya. <gülüyor> <ama>. Maşallah <gülüyor> sizin komşusunuz. <de. gülüyor> Allah <gülüyor> daha çok etsin. Tamam. Tek tek tertçe Ben gözümle gördüm. Evet. Tek tek böyle seçtim. Özellikle de bir üstüne gittim. fark ettim ne Bir teki şunu affettir. Evet. O da beni hani pide yapacak. Arkadaşım da kimse almanası. öyle. Başka, Başka yol olmaz. Yazmadı? Abi yazdı. Yazdı. Yazdı. İtirazı var mıydı? Yerken Tabii her zaman. Evet. İnşallah ben gerçekten unuttuğuydum Seni cüppeliye benzeten Allah ıslah etsin. Allah razı olsun. Allah <gülüyor> Allah. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> 426. Benze mi? Benze mi? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> <Bonla benze miydi? gülüyor> E hocam diğer 4 numarayı da la. 50-55. 50? 55. 50-55. Size 55. Samsun diyor. Efendim? Size Samsun diyor. Evet, evet, 50-55. <gülüyor> Allah razı meselesi. Nereye han krem ya? Bir katlıydı Ha gel. Geçeler hanlar arasında bir kat. Gel. Bizim pidemiz yok ama gelir hocam ya. Staff götüreceğiz. Anne malzemi tarhana torbası yok acaba. Gerçekten yarın Hiç Allah bizleri şenlendirsin. Hayırlısı. Fırın lazım. Yaz sahibi. Kaldırıyorum. Tamam. Ben kaydederim. Hemen biliyorsun artık sen yazacağını. Tamam. Oturuyor musun? Selamun Buyurun hocam. Estağfurullah. Ya Allah. Şimdi şeyhım. Estağfurullah. Dur. Az önce ayakta tek soru yöneltsin, göretemedim. Ay, ay, ay Namaz kılmayan dinden çıkar. Kafir. Ben estağfurullah. Namaz kılmayan. E... Namaz kılmayan kafir. Şimdi tek var. Tek furu'muayyen var. Tek furu'lamı <gülüyor> Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin dininde, Resulullah'ın sünnetinde gelen çıkar. Ama bu hüküm olarak. Fakat bir insan ben Müslümanım diyorsa, ben de Allah'a inanıyorum diyorsa, bunun dinden çıktığını hükmeder. Yani cehalatın mazlattir. Tekfurullahım olarak, yani Allah'ın dininde fiil ve fail olarak baktığımızda bunun çıktığına dair deliller var. Çünkü var i̇şte Allah Resulünün ashabı namazın terkinden başka İslamdan çıkaran bir küfür bilmezdik. Bilmezdik. Diyor. Fakat işte dediğim <gülüyor> gibi bu bu fiil ve faile demek de sıkıntı yok. Sahibine demekte demek de sıkıntı var hocam. Ondan bunu kaptması lazım. Yine sizin söylediğiniz gibi en baştan Allah Başa geliyor Allah aşkına. Evet. Lahmacunun içinde samsak var mıydı? Var. Antep tarlası. Evet. evet. Urfa'da koymuyoruz da burada Urfa'da soğan koyuyoruz. Burada san yok, san koyuyoruz. sanki yani rahatsızlık verdim bile ondan korkuyor yok, yok hocam. Sohbet hocam, ben e beğendiniz mi beğenmiyoruz? Çok güzel hocam. Önemli bir konu kaldı aklımda hocam. Şimdi e e Kur'an-ı Kerim'deki Sine o ayette evet. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir. Ayetinde İbn Abbas'ın görüşü neydi hocam? Konuş. Hep ne yapmasın görüşüne ihtiyacımız var burada. Yani Tam bu olarak. Bir birilerine yok. bir şey mi vurmamı istiyorum? Açıkta söyle vurun yani öyle. <gülüyor> soruyla yaptırmamı. <bunu>. Buna mı vurayım? <gülüyor> Onunla kıyamam. Buna bir gün kıydın. Buna suçlu ses. Tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah büyük tabi. Şimdi Allah hepimize hayır versin. Meseleyi dediğim gibi başından almadığımızda bir ayeti çekip olmuyor. Evet. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir, zalimdir, fasıktır. Ayet olarak geliş şeklinde bir müştereklik söz konusu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Bu müştereklik buraya kadar ama? Son tarafında hüküm bazına geldiğimiz zaman müştereklik ne yapıyor? Bozuluyor. Aynen nasıl bozuluyor? Polonya mıydı? Aynen nedir? Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır derken bu neyi kastediyor? Biz imanı anlatırken ne diyoruz? Kalp tasdik edecek. Dil İkrar edecek. Buraya evet. kadar kimle beraberiz? Mürciye dediğimiz Mürciye. topluluklarla. Evet. Amel de imandan bir cüzdür dediğimizde buraya kadar kimle beraberiz? Evet. Herşeyler. Harikilerle beraberiz. Evet. Anlamadığını bir... anlatırım sana. Ha. Biz devam ediyoruz. İman artar ve eksilir. İtaatla artar. Vasile Unuttuklarını vasile. hatırlatayım. Vasile. Günahla ne yapar? eksinir Biz imanı bir bütün olarak ele ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Şimdi bu meselede de olduğu gibi şimdi imanın tanımında kalp dedik, dil dedik. Ne dedik? Aza dedik. Şimdi tablomuza şöyle çizdik. Mümin, kafir, müşrik, fasık diyelim. Tablo çizdik. Kalp tasdik etti. X koyduk. Dil ikrar etti. X koyduk. Ağza gösterdi. X koyduk. Buna ne denir? olarak Mümin. İman eden. imanının gereği amel eden. Bunun adı İslam'da neymiş? Mümin. Bu da şimdi cüzlere ayrılıyor. Kalp tasdik etti. Dil tasdik ettiğini ikrar etti. Ağza gösterdi ama yamuklukları da var. Yani fıskı da var. Sözle amelin birbirine ters düşmesine ne denir? Fısk. fısk, fısk. Başka? Nifak. Nifak. sözden amelin ters düştüğü noktalara geliyoruz şimdi. Mesela hırsızlık yaptı. Sen de kadısın. İkisi de gördü. Sana bunu getirdiler. Sen bunları dinledin. Hırsız olduğuna da hükmettin. Buna dedin ki götürün hapsedin on kırbaç vurun dedim. Bu ne olur? Bu adaletsizlik olur. Zulüm olur. Evet. Kime? Bu adamın malını bu ne yaptı? Çaldı. Çaldı. Sen ne yaptın? Kadısın. Görevini, Görevini ne yapmadın? Allah'ın indirdiğiyle Yapma. hükmetmedin. Evet. Ne yaptın? Allah'ın ilk hükmünü yerine getirmediğin için hakime savcıya ne diyorsun sen? adı. Sen ne diyorsun? Hikmetmedin, o hapis dedin zalim. Zalim Ne olur? Sesli de lan. Korma. Zalim olur? Ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ters düştüğün bak. bak. Ya. Nasıl Siz kafir diyorsunuz lan zalim. Diyor. demedin Zaman, tamam, Neyse girmiyip oraya girmiyip soruya gir. <gülüyor> İslam belgesi, Türk belgesi. Kadı İslam kadısı. Ondan konuş. Sen hafife cevabını ver. Hanımdayıkların tamam, <gülüyor> <benim gülüyor> hiç boş değil. <gülüyor> He, yo, ben zor ama. durup gelirim. Kendilerinin kapının önünde uyuşu var, onlar da dolu. Hiç canınız sakma. <gülüyor> Biz uyuşları birleştirdik bir coşku mu açar? Gel görseler. Gel uyuş seni de sallayalım. He. Şimdi ayetin diğer ayetin uzun sebebine bakıyoruz. Allah Resulü ve vesselam Medine'ye gelmiş. Medine'de bir kargaşa görüyor. Bakıyor ki birinin katıra ters bindirmişler. İnsanlar bir şeyler diyor. Yani celde yapıyorlar, alay ediyorlar veya küçük düşürüyorlar el neyse. Allah Resulü soruyor ve vesselam. Ne yapıyorsunuz? İşte bu adam zina etti. Biz de zina eden ne yaparız? Katıra ters bindiriz insanların içinde teşir ederiz. Daha önce iman eden bir Yahudi alimi kim? Abdullah bin Selam. Yokluğuma çek düüt. Okuyup okumadığınızı, bir de dinleyip dinlemediğinizi kontrol ediyorsun, değil mi? Evet. Güzel efendim. mi buldun? Çok, Çok güzel, güzel hocam. İyi. Ne yapıyor? Ey Allahın Resulü, sor onlara. Tevratta böyle mi yazıyor? Yahudi alimi ne diyor? Evet diyor. Aleyhissalatü vesselam. Getir, göster. Tevrat'ı okurken tam rejime gelince ne yapıyor? parmağını tıkıyor, atlıyor, gidiyor. Allah ne diyor Azze ve Celle? Manen söyleyeyim. Uzun ayet. Siz hep sonlarlıyorsunuz ve ben de manen alayım. Dünyalık bir meta karşılığında. Yani bir şey karşılığında. Allah'ın dinini ters düzeden Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenlere ne denir? Buradaki kafirlik nasıl oluşuyor? Helalı haram. Haramı helal yapıyor. Allah'ın dinini ters düz ediyor. Burada öbüründe ne yaptı? Amel etti ama İslam'dan çıkarmayan da ne yaptı? Bir fısk işledi. Her ne kadar ayetin şeyi müştereklik olsa da Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler ehl Sünnet'in itikadında ne varmış? Nefse dönük, kullara dönük ve Allah'a dönük. Allah dönük bir günah çeşidi var. Bu Allah'a evet. dönük değil. E. İşte evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir deyince bu Allah'a dönük. Evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir deyince kullara şey kullar. kullar. Allah dönük. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır deyince nereye dönük? Kendisi, Sen, sadece o kadar değil. Fısk bir yerde insanı fasık eder, bir yerde zalim eder, bir yerde ne yapar? Kafir eder. eder. Bu da umum bir ifadedir. Evet. Sadece has olarak alırsan, o zaman birisi bir ayeti getirir, bu nedir? <gülüyor> Dersin kalırsın bunun gibi. Hı? Gelelim oraya. Küfür ya. nedir? O yöne tefsir rih hakkına sahip mi hocam burası? onu söyledik. Ne i̇man mi? şube şube mi? Bu adam oh. yok, küfür yani, küfür diyor küfür şube diye geçiyor ya. Evet. Küfür neymiş? Küfürden aşağı küfürdür bu. O neymiş? Küfür de şube. He o da şube. şube. İslam'dan çıkaranı var. Ya buna sahih değil diyorlar da. Ya, o da yani. sahih olmasa bile iman oraya girmiyorum. Hı. İman şube şube mi? Evet. Küfür o mi? Da Şube şube taş şube şey Şimdi dininizi öğrenmek için bir de yazıyı kullanın. Şuraya kulluk yazın. Şöyle bir yazı. Bir çizgi çizdiniz. Şöyle bir ok. Fıtratta kulluk. Tevhitte kulluk. Şurada ne var? Fıtri hasletler. Ne yaparsan yap. Seni gavur yapıyor Yok. mu? Yok. Yapmıyor. Hı? Beraber miyiz? Şuraya gelelim. Tevhitte iki kulluğa. Burada ne var? riya var mı? Var. Şirk var mı? Var. var. Başka ne var? Birisi geliyor mesela ekmek çapsın, Kur'an çapsın diyor. Ne olur? Yani. Ne olur? Ne adını dedim ben 12 senelik şey dedik mi? Ekmek Kur'an çarpmaz diyor <gülüyor> hocam Allah çarpar. Dur dur ne olur Hüküme bakıyoruz. Derhine derse kefaretimiz olur. Hükmü neydi? O da var Arakça bilenler. Ekmek çarpsın, Vuran çarpsın derse, fail olarak Ahmet medali dedi. Lat ben adamla derse, derler de, derler de, derler de, derler de, derler ekmek çarpsın, Vuran çarpsın, demesek. De derse ne olur? <gülüyor> yanlış yapmış olur. Çövbe doğru doğru yanlış demiş. yaptığını biz de biliyoruz da adını de. Demek Şur, ki, olur. Ne, ne, ne, ne, ne olur? İslam'dan çıkarmaya şık olur. Lel ehli, Allah'ın tefek olur. Ne olur? Ne olur? Diyor ki yemediğini bak biz diyoruz. Sahabe öften alışkanlıklat var ya diyor, diyor Rahat rahat nefes al. Bak bende de heyecan var. Diyor, var mı? Ben diyor, Ben daha sakinim. <gülüyor> Demek ki meseleleri güzel anlamak lazım. Ama sen tercüme edilmiş bir eseri alırsan küçük şerken içine bu yeminde koyarlar. Ben de böyle okudum da riyadı aslında. Bu yani şey yapıyor, o ben öfünden dolayı... Küçük onu... şirk insanı İslam'dan çıkarır mı? Çıkarır. Çıkarır. Çıkarır. Çıkarır. Çıkarır. Ameli iptal eder. Ama iman ne yapar? Kalır. Sen şimdi Allah'tan gayrının yeminin imanı götürmeyecek misin? Söylüyorlar ona izin Yani sahabede hadese öfünde kalma dil alışkanlıkları mesul ederse diyor ona ley ile izah Ya bu sünneti falan. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hafızadır. Hadisten dolayı dinden çıkarmıyor. Bizim özümüzde de Kur'an çarpsın gibi sözler var. İşte bu sözler o alışkanlıktan kaynaklandığı için ley ile helle ters onun kefareti olur. O dilden çıkmıyor. Ama aslı şey baban öğretti. İnşallah okuduğumuz, dinlediğimiz şeylere döneriz. Seleften böyle nakillerde var. Doğru söylüyor. Ama Allah'tan gayrı yemin ya Biz ona katılmıyoruz. Bazı alimler Allah kendilerinden razı olsun. Buraları zorlayarak senin dediği ifadeleri söylüyor. Demek ki müştereklik ayetin inişinde var. Ama müştereklik sonuçta ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? ayrılıyormuş. Şube şube olması, Hazır aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet'in müsnetinde gelen divayette zulümüştür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, Allah karışmaz. Üç, Allah'ın meşeiyetine kalmıştır. Tekrar dönüyor başa, affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler koşmanızdır diyor. Evet. Karışmadığına gelince, Kulakları. Her, kulakları. aranızdaki yapmış olduğunuz birbirine karşı kulaklarıdır. Ona karışmazdır. Menşiyetine gelince dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Zaten dinin temeli de bunları ne yapıyor? Anlatıyor. Ve zaten ki Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Bunları böyle toparlayıp da gittiğimizde imanı da şube şube, küfründe nedir? Şube şube olduğunu anlayalım. Şurada imandaki bir şeyin zaafı o imanın yok olması manasında değil kemalatının eksikliğine delalet eder. Ama nasıl ki namaz imandan bir şube mi? Şube. Ama namazın terki ise ne yapıyor? Bazen bazı ameller var ki insanın bütün amellerini ne yapıyor? Şubelerini kapatabiliyor. Mesela şu, insanlara eziyet veriyorsa bunu oradan alıp yani şuraya kaldırmak neyden kılınmış? İmandan. Bak, kaldırmasan ne olur? İmansız mı olursun? Değil. Bu da imandan ne olur dersen bütün şubelerini iktidar eder. Yani diyeni ne yapıyorsun? Hafife alıyorsun, inkar ediyorsun. Onun için bu gibi şeyleri de ne yapacaksın? Dikkat edeceğim. Bir şey mesela haram demek var. Bu da haram mı olur canım? Deyip inkar etmek var. İkisinin belası nedir? Aynı değil. Yani bunlara dikkat etmek gibi. Yani hocam i̇bn Abbas radiyallahu bu konudaki o sahih mi yani? O sözü. Söz. Sahih mi? Bir ikincisi hemen soru devam ediyor akabinde. Ben i̇bn Abbas'ı tanımıyorum. <gülüyor> Demek ne oluyor? Ya ben diyorum tanımamıyorum. Ben tanımıyorum derse bunu evet, iyi bildiğim bir akıl hocasına ben götüre, da kontrol yaptırın, test yaptırın. Deli değilse Hükümüne ne olur hocam. değil. Birinci Önce bir şey... test edeyim onlar. Bunu <gülüyor> çünkü bilmemiz lazım, <gülüyor> bu da aramızda bulunmayalım. Evet. Buyur Seyfullah. Sahabede Kur'an <gülüyor> aletini tefsir eden mahiyette ee, bir izah geldiği zaman <gülüyor> evet. ve o konuda sahabede hiçbir ihtilaf yoksa e, o merfuh hadis hükmündedir. Merfuh hadis <gülüyor> gibi bağlayıcıdır. Yani birinci bilmemiz gereken temel kaide bu. Ondan sonra sözün sıhhati İbn ulaşan İsnad-ı Midir meselesine gelince son dönemlerde bazıları hakimin müstedrekteki tarikinde geçen Hişam bin Hüceyir el-Mekki sebebiyle zayıf olduğunu iddia etmiştir. Öncelikle Hişam bin Hüceyir el-Mekki Sayhayn ricalinden birisi. Fakat hakkında bazı eleştiriler var. Şimdi raviler eleştirildiği zaman hakkında hem adaletine, güvenlirliğine dair görüş bildirilen, hem de zayıflığına dair bir şeyler söylenen kimseler hakkında hakem olarak muhaddislerden İbni Hacer'in takribi, tehsibi, Hafız e, Zehebi'nin El Kaşif kitabı. Buradaki son karara bakılır. Bu işin ehli olan. Yani tadilleri, tecrifleri değerlendiren bu muhaddislere bakılır. Her ikisi de bunun sıka olduğunu söylüyor. Bu hakimin tariki. Diğer taraftan aynı sözü İbn Ebi Hatim tefsirinde sahih bir isnatla Hişam bin Hüceyr'in hiç geçmediği farklı bir Rabib'in Enes tarikiyle o Süfyan Sevri'de O Abdullah bin Tavus'tan, o Tavus el-Yemani'den, o da İbn Abbas radıyallahudan diye ve lafzı şu şekilde: Hiye Kebira. Yani küfürdüğüne küfür ifadesi de yok. Hiye Kebira. Allah'ın indirinden başkası hükmetmek küfürdür diyor. Diğer bir tarikini Abdurrezzak tefsirinde eee Mâmer süfyan ne nes o Abdullah İbn-i o da Tavus el-Yemani'de, o da i̇bn Abbas radıyallahu diye getiriyor. Küfür, dûne küfrün. Küfrün, dûne küfrün şeklinde. Ve bu isnatların her ikisi de e, sayhan ricalidir. Hiçbir eleştiriye uğramış bir ravisi yoktur bu isnatların. Yani sıhhati açısından. Bu, aynı olan ikincisidir yani hocam. Şimdi ama sizin gelişinde zaten Tavus'ta has kalıyor. Yani İbn Abbas'a hesab etmeyen geliyor. Ben Şerh'e baktım. İbn Abbas'a gelmiyor. Söz Tavus'ta kalıyor. Tavus'ta kalmıyor. Bak. Eee tarihlerden birisi Nasr el e, Muhammed bin Nasr el Makdi'sinin Tazimü Kadri Salah adlı eserinde aynı açıklama Tavus'tan da geliyor. Oradaki ifade şu. İbn Abbas'a soruldu. Hiye bihi küfrün dedi. O bir küfürdür dedi. Tavus dedi ki onun kastettiği Allah'ı inkar etmek gibi, meleklerin inkar etmek gibi bir küfür değildir. Onun kastettiği küfür bu değildir diyor. Burada açıklama Tavus'a ait. Ama benim bahsettiğim bu rivayet tarihlerinde, ki Taberi de nakleder bunu, açıklamanın tamamını Tavus İbn Abbas'a isnat etmiştir. Diğer tarihte Tavus'tan gelmesi açıklamanın yine bir tezat teşkil etmez. Çünkü e, ravinin kastını rivayet eden kimse herkesten daha iyi bilir. Bizzat zat öğrencisidir çünkü. Evet. Aynı şekilde o da bu açıklamayı İbn Abbas radyalanmadan öğrenmiştir. Bunu da ona kadar ulaştırılmıştır. Sahip bir isnaptla. Ee, burada hiçbir müşkülat yok bu konuda. İbn Mesrâdyanlardan İbn Abbas'ın sözü çakışır. O Çakışmaz. Küfürden, ona da gelecek. E, bak büyük küfür demiyor. Küfür diyor. Bak ona da gelecek. Yani şimdi el küfür elafızlı gelen küfürdür, bilinen bir küfür olarak geliyor. Sen. Bak şimdi. Hadislerde gelen şeyde de namazın tertine elif küfür gelirken, diğer işte, e, dübürden yaklaşmayı küfür söylüyor ama... Bu kayda nereden geliyor? Arapça dil adeviyatları getiriyor. Peki ayette, Maide 44. ayetinde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye mi geçiyor? Yoksa El hükmetmeyenler küfür. kafirlerdir diye mi geçiyor? El kafirun diye geçiyor. El kafirun, Şimdi kafir. e, fa, ismi fail olarak gelen başkadır fiil olarak gelen başkadır. Burada el taksın, burada ayırıyoruz. Mesela İbn-i Allah rahmet eylesin. Bu bahsettin açıklamayı İbn-i yapar. Ve o sadece küfürden bahsetmez. E, el küfür, el zulm, el fısk. <gülüyor> bu kelimelerin geçtiği bütün ayetlerde kastedilen büyük küfürdür, büyük zulümdür, büyük fıskdır der, Doğru mu? Doğru. Evet. Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulduğu zaman, balığın karnındayken nasıl dua ediyor? Yani, yani, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Minez zalimin ez zalimun ismi fail ismi fail kalıbında geliyor. Aynı şekilde el fasikun fasikîn şeklinde eee küfredenlerden olma adına Şuayb Aleyhisselam'ın evlana da pek çok ayetler var. İsmi fail kalıbında geldiği zaman bu büyük küfre delalet etmez. Fiil kalıbında ismi fiil yani burada ismi fail ile ismi fiil arasında bir farklılık var. İbn Teymiyenin bahsettiği kayda onunla alakalı. Bu yüzden İbn Teymiyen bizzat kendisi el küfür ifadesini burada kullanmaz. Mayda 44'ün açıklamasında bunu kullanmaz. İbn Abbas'tan bu açıklamayı getirir ve e, küfürü küfürü ne küfürdür. İbn Mesud'a gelince Allah ona, ondan razı olsun. Geçmişte işin esasında meseleyi bilen ilim ehli hatta hariciler dahi o dönemde İbn Abbas'la tartışan hariciler dahi İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözünü kendilerine delil olarak zikretmemişler. Bilakis hep ehli sünnet tarzına karşı İbn Mes'ud'un sözünü getirmişler. Çünkü ehli sünnet demiş ki burada demek ki küfür olmayan bir takım fiillere de küfür denilebilmiştir bu şeriatta. Mesela işte hanımına arkadan yaklaşana kafir denmesi gibi. İbn Mes'ud'un verdiği örnek ne? Rüşvet nedir? Denilir. sotdur diyor. Sot zünle elde edilmiş bir kazanç demek. Peki bu hükümde olursa ne olur diye soruyorlar. O küfür diyor, diyor. ve Allah'ın indirdiği hükmetmenler kafirlerin ta ayetini okudu diyor. Burada e, İbn-i bu sözünü Taberi hangi manada delile alıyor? Hiç dikkat ettiniz mi? Mesela Taberi bu ayetlerin tefsirinde ikiye ayırır bu konudaki görüşleri. E, büyük küfür olduğunu söyleyenler der, sahabeden hiçbir delil getirmez. Küçük küfür olduğunu Söyleyenler, yani küçük küfür, büyük küfür şeklinde ayrım yapanlardır, cümle sabileri zikreder. Bunlar arasında i̇bn Mesud'un bu görüşünü de zikreder. Diğer bir delil, Ebu Bekir el-Hallal, es Sunne adlı eserinde haricileri reddiye babında bir takım fısklara, büyük günahlara küfür kelimesinin ıtlak edildiğine dair bir delil olarak İbn-i bu sözünü getiriyor. Yani aslı itibarında i̇bn Mesud'un sözü kesinlikle i̇bn Abbas'ın açıklamasına zıt değil. Çünkü o büyük küfür ile küçük küfür meselesinde i̇bn Abbas'ın sözünde aykırı olan değil, bir günahı küfür isminin de verilebileceğini. Hı. Mesela küfür ismi verilen öyle ameller vardır ki biz onun küfür olduğunu söylemeyiz. Misal, hatta sözün siyakından dahi bazı şeyler anlaşılır. Allah Azze ve Celle suret yapanlar hakkında ne diyor? ''Yaratma olsun da benimle çekişenler.'' diyor Kusyadis'te. ''Yaratma olsun da benimle çekişenler.'' Allah ile yaratma olsun da çekişmek nedir? Biz mantıkla gittiğimiz zaman direkt bu hükmeye varırız. Ama şeriatın koyucusu bu küfürdür demiyor. ''Azamet benim rida, kibriya benim gömleğimdir.'' diyor Allah Azze ve Celle. ''Bu konuda benimle çekişene ben azap ederim.'' diyor. Şimdi bir kimse paçasını sarkıtsa, kibirle. Bunun hükmü nedir? Biz evet. aklımızla hükmedecek olsaydık, bu hükümler bize bırakılsaydı biz kafir derdik. Evet. Şirk koşuyor derdik. Ama Allah Azze ve Celle bunu demiyor bak. Sıkıştı yani ya? hangi amellere, ya. hangi amellere küfür diyorsak, hangilerine küfür değil diyorsak bu mutlaka kitap ve sünnetin naslarına dayalı olmalı. Şimdi evet. Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor. Evet. Söz sahibini buluyor mu? Yahudiler de buluyor değil mi? Evet. Onlar da nasıl buluyor ama intiharla birlikte ve Yahud e, Allah'ın indirdiğini tahrip etmekle, düzeyde. ters düz etmekle. Onlar bu hükmü biliyorlardı, evet. uyguluyorlardı ama işlerinden soylu birisi bunu yapınca evet. ne yaptılar? Ters düz. Ters düz etti. Anlaşılsın. Motoru patlatmıyor. inşallah. Güzel inşallah. Hoş. Allah'ın izafı. Evet. Evet. Burada şöyle bir şey var. Şerif bir devlet var. Evet. Kadın hüküm verken nefsin oydu veya yes, rüşvet yes, aldı yes. veya kadının sözüyle korktu. Yani oradaki e, suç ağır yani kabilesi güçlüydü falan yani çekindi. Ona şeriatın hükmünü uygulamadı da o an korkusundan veya aldı rüşvetten veya yanaşmaktan dolayı o an hükmü değiştirdi. Bunu İslam İslam devletinde yapsa nasıl olacak? Mes İslam devletinde. Cevap vermem. Müsaade. Ver, cevap ver. Soru bir seçsem, olur mu? Olsun da bakalım. Tamam. Kur devleti bakalım. Bir saniye haber. Olsun da bakalım. Tamam abi. Kısa. Soru cevaplamasın. Kıstas yapacağım buradan bir kıstas. Onu söylemeyden söyleyeyim. Devleti kur. kıstası ya. Şöyle soralım o zaman. Vazgeç. Tamam. Şeyler devlet gelirse böyle bir şey olursa biz onun zulüm olduğunu falan biliyoruz inşallah. Şunu diyelim. Layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde ve bütün kanunların Allah'a muhalefet olduğu bir yerde evet. biz baştaki yöne e, eden hakimlerin i̇bn Abbas radıyallahu anh sözüne raci eder ve oradaki Allah'a savaş açmış bir merciyi sahabelere has kılanan şerî ahkamına kısıtas ederse... O Değil zaman demin. bunun, yani insanlar böyle anlıyor. Şimdi buna ben dikkat çekmek için söylüyorum. Mercut şu an sistemin hükümleriyle bu olur mu? Şu anki e, hakimler zalim madem Madem kıstas böyle mi? bir kıstas yapılır, şimdi Hı. Düşünelim. düşünelim. Bu mevcut, e, like demokratik <gülüyor> neyse bu evet. sistem yöneticileri, hakimleri, savcıları nasıl hükmediyor? Genelde like, beşer kanları Beş diyorlar. Allah'a nispet ediyorlar mı? Nasıl yani? Ya koydukları Allah bizim diyor. Allah'a nispet değil etmiyorlar değil Biz mi? Biz koyuyoruz diyor. Peki Yahudiler nasıl yapıyordu? Yahudi diyor Allah'a Allah nispet, Allah nispet, Allah nispet ediyorlar. Allah'a nispet ediyorlar. Yani Allah'ın, Allah'ın yani, dinindeki <gülüyor> hüküm budur diyor. Sattan bak, o Allah'ın dinindeki yani. hüküm tanımıyoruz diyor. Bu bizim hükmümüz budur diyor. Süfâ şimdi bak, şimdi. onlar Allah'ın hükmünü tanımamakta kendileri küfre girer, ayrı mesele. He. <gülüyor> Allah'ın hükmünü tanımamak zaten <gülüyor> ayrı bir küfür. <gülüyor> tamam. Biz oradan bahsetmiyoruz. Ama şu hüküm meselesinde, bir kere <gülüyor> ayette, eee... <gülüyor> analiz ediyoruz. He, kafirler denilen kimseler nasıl bir inkar içerisinde, nasıl bir hükmetmeme içerisinde? Yani, katıra niye bindirdiler? Allah'ın ayetini tahrip ettiler. Ters yüz ettiler. Allah'ın ayeti dediler ama ona yani değil Allah'ın Allah yani. hükmü dediler. Ama onlar şeriatla hükmeden bir topluluktu zaten. Kendi şeriatlarına şeriatla tahrip ederekten o hükmü Ne fark eder? Şu Mesela, anda, bir anlar ki zaten şeriat tanımıyorlar. Zaten bunlar baştan düşürdüler. İki, bir de bunların ekstra bazı zaten başı sonuçlar. bu kardeşin demokrasiyi kabul ettiğin mi zaten? Yok yok. Yo. Şimdi soru sorulurken toplum bulanmıyor. Başında diğer Müslümanlıklarında davranmıyorsun. Yok, Sen demokrasiyi mi kabul ediyorsun? Ben demokrasi, ben, mi, mi? Mi? Ya, ben demokrasi şey küfür oldun bulduğuna inanıyorum. Yani onların avukatını mı yaptınız? Ben, yani, ben anlaşılması için açıklıyorum. Biz ben, anlaşılmayacak noktaya mı değin? O zaman şöyle bir soru. Valla şu anki mahkemeler hakimlerin ve hükümlerin büyük küfür mü yoksa dur ya dur ya. Şimdi biz bir kere Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeni hükmünü, Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmeyin hükmünü ne yaptık? Tavsile gittik. Az önce Hüseyin abinin açıkladığı gibi tavsile gittik. İnkar ediyorsa büyük küfürde. Helal sayıyorsa Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmeyi büyük küfürde. Allah'ın indirdiğiyle beşeri hükmü eşit görüyorsa yine büyük küfürde. Ama bunlar söz konusu değilse nerede? Küçük küfürde. Nasıl? Şu an sen Türk hukuk Allah'a nispet şey Bir saniye. Hükme Allah'a nispet etmiyor. Yani bu mevcut mevcut diyor. hükümlerde Allah'a nispet diyor. etmiyor. Dur abi ben bizim bir diyor. Üstün. Senin anlatılanı dinle, soru hazırla. Tamam. Beyninde boşluk oluşur. Soru tamam. hazırlarsan beynin dolar, almaz. Tamam. Bak şimdi kardeşim. Allah Allah'a nispet etme yok. Yani yapılan hüküm bu Allah'ın hükmüdür demiyorlar. Bunu iddia etmiyorlar. Burada intibak yok. Helal sayıyorlar mı Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmeye? Evet hayır de burada. Burada sıkıntı yok. Helal sayıyorlar Şeyler. mı? Yani, yani meşhur görüyorlar. Yani, Nereden, meşhur görlesen... Nereden biliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Zaten ona hükmediyor. Bak şimdi. Biz, biz burada kırınmazsın e, kırınmazsın. mesela şu hadisi düşünmeni isteriz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hı. sizden bir münker göre ona eliyle karşı çıksın. Değil mi? Evet. Gücü yetmiyorsa diliyle karşı çıksın. Buna da gücü yetmiyorsa buzetsin. Kalbiyle buzetsin. Bundan yok. öte iman var mı? Yok. Peki yok. içki içen bir insan yok. eliyle karşı çıkıyor mu? Yok. Diliyle karşı çıkıyor mu? Ha, kendi içtiğine. Kendi içtiğine. Şu an gönde çıkmıyor. Kalbi, kalbiyle durumu nasıl? Zevk alıyor içki içmekte. <gülüyor> Olabilir. Bilmiyorum. Biz içki buz için yok. niye tekfir etmiyoruz? İslam tekfir etmenizi tekfir etmiyoruz. Aferin lan. İşte mesele bundan Hı. ibaret. E işte, <gülüyor> bu, ha. Getir odunu. Ha, <gülüyor> evet, <gülüyor> ha. Ancak şunu anlayın. Allah bizi her zaman gören o Allah biliyor ki Allah'ın dinden bu kadar açıkça bir savaş açılmış ve şeriat ayaklar altına alınmışken ve bütün hakimler şu an apaçık kemalizm dini yayarken biz Bizim... hakimler içerisinde mübahitler mi arıyoruz? Şimdi bir de şu var. Öyle Baştan şey sonra mı? Allah'tan korkarım. Yani. Bak abi. Bak. İyi anlayın. Ben sorumu toplum anlayacak için. Bizim söylediklerimizle tamam. bir kere şu Bilmiyorum. sözü asla çıkaramazsın. Çünkü biz ne diyoruz? Bunun iki tane yolu var. Yani iki ha. tane sonucu var. Ya büyük ha. küfür ya küçük küfür. Küçük küfür muahitler mi demek? Yok. Değil mi? Alıyamadığı noktalara sor. Tamam. Ha. Şimdi Türkiye'deki bu mahkemeler hepsi büyük küfür. Bak gavur Hepsini yavur, yavur, hepsini yavur. Zaten onu biz söylüyoruz. Tamam. Şimdi burada biz, ya işte al, helal kıldı, yoktu haram kıldı, bizi ilgilendirmiyor. Biz zahir hükmederiz. Ömer ne diyor? Artık peygamber ölmüştür, artık bize zahir asıl olmuştur. Ben, ha, ben az önce, doğru, az önce... Dur oraya bak, kaçırma, ne dedi? Artık zahir ben, ortaya çıkmıştı Biz zahir tamam, işte. Bunlar zahir hükmederiz. gibi mi yaşıyorsun sen? Sahabenin birbirine uyardığı gibi mi? Şimdi ben... O sahneyi sakın ediyorum inşallah etmeye çalışıyorum. Peki. Burada Depeni şu... Devini yakaladın değil mi? Ben anladım. Hı. Git. Ha. Şimdi git, git, git, git. Ee, az mi? önce mesela bu münker'e karşı çıkma hadisini zikrettiğimde bu meselenin anlaşılması için evet. zikrettim. Evet. Orada onu zikretti. Biz bir münker'in karşısında ha. diyelim bir gülüyor meyhane. Gülüyor. <Gülüyor> İç, içmeyen birisi meyhanede seyretmek için geldi onları. Birisi de içki içiyor. Yani biz biliyoruz ki o adam la ilahe illallah diyen birisi, Müslümanlardan olduğunu söyleyen birisi ama kötülüğe elle karşı çıkmıyor, dille karşı çıkmıyor. Kalbiyle karşı çıkması, zahirine bakıyorsun kalbiyle karşı çıkıyor diyemezsin bu adama. Doğru mu? Şimdi o münkere kalbiyle de karşı çıkmıyorsa, kalbiyle de karşı çıkmayandan iman yoksa artık bundan sonra biz onun imana nasıl hükmedebiliriz? İçki içeni tekfir eder miyiz, etmez miyiz? Etmiyoruz. Niye etmiyoruz? içki içerse tekfir etmiyoruz. Niye etmiyoruz? Zahire göre hükmetmen gerekmiyor mu? Zahire onun küfürünü göstermemeli. İşte bak bu söylediğim şey hadis onun zahirine göre küfürünü gerektiriyor. Yok gerektirmiyor. İmanın nefretmeni gerektiriyor ondan. Sen Onun kalbinde bir, senin yorumu alınmaz. Ha. İki, Biz o şimdi kişinin bunların, de içki içmesini, razı olduğunu göstermesin. Yani. Ben adam içiyor, kendini gınıyor. Allah diyor bazen belamı versin ben buna nereden bulaştım diyor. ya adam zevk yani ve fayda. ise bile biz tekvür edemeyiz. Yani edemeyiz de yani zaten Başak onu da, da getiremeyiz. Yani, da, bunu da getiremeyiz. Müslim, şu an bak e, içki içen birisinin yani Allah kahretsin ben bunu içiyorum, içmemem gerekir diyor değil mi? Ha, Şimdi e, bir mükeri gördüğünüzde onu elinize düzeltin değil mi? Bir de düzeltin. E, bunu da yapamıyorsan kalbe buğz ediliyor değil mi? E, e, şu an bu konuda kalbe buğz eden insanlar var mı yok mu? Var, Nereden diyor? biliyoruz? Var. Zahirde gözükmüyor ama. He. Var da biz zahirde görmüyoruz. Biz, zahir zahir. Yani bunu, e, biz de görüyor değil mi? Ve, e, veyahut da şimdi bu sistemin içerisinde tam görevi olan kişiler Hı. Allah hükmüne hükmetmediği halde. Tamam mı? Hı. Yani Hı. bunun Allah hükmü olduğunu söylemiyor. Bu beşeri bir sistem olduğunu söylüyor. Hı. Hı. Kalbiyle rahatsız duyuyor. E, bu kişi iman dairesi çizgilerin olmaz mı? Hı. Birini Hı. İslam tekfir etmezken diyen İslam tekfir ediyor. O benim değil Allah'ın <gülüyor> bildirdiği bir iş. Bunu ispatlaman gerek. Ispatlarım. Bismillah. İçki noktasında İslam içeni tekfir etmemiştir. Varsa delilinizi getirin. Ancak hüküm noktasında İslam apaçık tekfir etmiştir. Kimi? Allah'ın hükmünü kaldırıp, onu hiçe sayıp onun dışındaki hükümleri insanlar uygulayanlara etmiştir. Delil. Yani Adam Allah'ın dinini kaldırmış, şeriatını kaldırmış. Yani şimdi şimdi e bak et. akıl yürütme olursa, ben de akıl yürütürüm, sen de akıl yürütürsün. Biz toslaşmaya ben devam ederiz. Ama delil, <gülüyor> delil, delil getirdiğin zaman ne sen karşı çıkabilirsin ne ben karşı çıkabilirim. Mahinde az önce okuduğumuz ayetlerle birlikte, Yusuf Suresi 40. ayetle birlikte, Yaratan Allah'tır, hüküm koyanlar Allah'ta. Bütün bunlar ve bunu açıklayan alimlerin hükmüyle. Biz bugün Peki, bir sistem içerisinde... Peki, sahabenin icması delil midir, değil midir? Delildir sadece. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek küfür müdür değil midir? Allah'ın indirdiğiyle mi? hükmetmeyi terk etmek. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek küfür müdür değil midir? Evet, evet sağ olun. Bu şerî mahkeme getir, Şerî mahkemede eğer evet. az önce dedik ya bir şeyden dolayı bunu yapmışsa ben on değil. Ben İslam'daki hükmü öğrenmek istiyorum. Evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek küfür müdür değil midir? Evet. Allah'ın izniyle hükmet, Mekke'a Yani küfür mü diyorsun? Küfür, Allah'ın izniyle hükmet. Sahabenin icması delil dedik. Delildir. Ebu Hürri radiyallahu anh, genel rüvet'te ne diyor? Biz diyor, namazın terki dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdik. Evet. Çok kolay diyor Allah'ın. Nasıl anlamamız lazım <gülüyor> bu icmala, bu? Şöyle yapsak, evet. Allah bizi rahatla buluştursun. Amin. İstersen burada noktalaya. Biraz daha ileriye gittiğimizde zannedersem kalpler dönecek. İnşallah kalp dönmez abi de. Yani. Buradadır lan. Tamam. Sabahdan beri konuşuyorsun lan. Ya bir hüküm meselesinde. Biz Oğlum, şunu anlayamadım. Şuraya be. geliyorum yumurta satayım bir tamam. tane yumurta getirip alacağım tereyağı da yedirmiyor mu? Abi gavul biz lan. Kalbimiz yumuşat. Belki e. lafını tamam. dinlerdik. Tamam. İnşallah ama şu var, şu an mevcut sistemin küfüründen şüphemiz mi var? Veya yönetimin sistemi <gülüyor> ve hükümleri... Biz, biz ilk önce İslam'daki hükmü tespit ederiz. Ondan sonra buna uyanı alırız, uymayanı... atarız. Tamam, ne dersin? Tebessüm et. Tamam. tebessüm et. <gülüyor> Ama bugün açık Allah'ın ciddiyle savaşıran bu sistem mi? Tebessüm et. Yani, tebessüm et. veya bu hükümler mi İslam'da... Ne dersin tebessüm et? Ha. Hocam bugün adam tebessüm. bir anı kabirdin karşısında duruyor. Bu küfür değil mi? Ben onu soruyorum. Tebessüm et. Tebessüm et. Tebessüm eyle ya, yaklaştı. Işte. Aha ama geldi vallahi. Dur Bu şey ha bu zaten de O benim amcim. Ancak şunu anlayalım. Ben Çünkü insana bu İnsana ne yaptığını biliyor musunuz? Hocanın elinde. Allah'ın şeriat hükmü gibi gösterdi. Yoksa mahkemeye kişi haramlık, helallik meselesi olmadığı zaman, farklı bakılır. alimler der ki helal, haram, haram elatılmadıkça kişi küfret etmez. Şimdi bu mesele ayrı da ama burada şeriatın ilbası, küfrün hakimiyetini sağlayan bu insanlar biz İslam safından mı göreceğiz? Öyle diyen mi oldunuz? Yok. Ama burada bu soruda böyle anlaşılır. Buna dikkat etmek lazım. Böyle soru cevap giderse e, bu mesele anlaşılmaz. Kardeşim aslında çok güzel meselelere girdi. Delirse çok delil getirdi. Tarih ise girdi. Kelime ise tanımına girdi. Ama şunu diyebilirsin. Ebu Mazur Canım, anlattıklarım her ne kadar sana göre doğruysa ben de bunun böyle doğru olduğunu anladım. Tekrar ben bir kontrol edeyim. Ama sen de benim anlattıklarımı bana at. Sen de bunları bir kontrol et. Allah ikimiz de hakta buluşmaya nasip evet, evet. böyle diyelim kapatalım. Olmaz hmm. mı? Olmaz mı? Işte. Müslüm Kardeşini, kitap tavsiyenin hmm. Ebu Muhammed maddesinin otuz vesairesi var. Hmm. İnşallah onu okursa bu sorularına cevap vermeyeceğim. İnşallah. İnşallah. Damarlarımda asiyen zehir durasın mı kazdı Gel ben sana serim takayım ağabey. Ha ben açıyorum, hmm. vahye şu zaman kapatalım. Müslüm Kardeşi İhan diyor. Sen de 89 22. Daha uçsuz uçsuz. Senin adın neydi kardeşim? Benim muc. Evet. Yaşar. Yaşar. Kaç kişi oldu aileden de sonra Yaşar mı? Üç kimsesi var çocuklar. Te deyin Yok bir antep sporda bir Yaşar abi bir ne var ya. Bizim <gülüyor> orada Yaşar, İmdat, yeter isimler yani doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru Bizde de aynı. Bizde de aynı. Kız çok oldum yeter. Ya, ha, erkek babası. çok oldum imdat diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen, de soruların varsa sor Hocam şey yani. ben sadece yani müslüm kardeşine şey, bir kitaptan ders yaptım. Onu da unutma. Yok sadece okuyucu mu hocam ben sadece anlamam Yok. hiç. az daha dur. Ebu Mazze iyi dinle. Şeyin hocam Abdülkadir'in evet. Abdülaziz'i. Evet. İman e pek yok. Teşekkürler hocam. Londra baskısı mı okudun? Yok hocam, Türkçe baskısı. <gülüyor> tamam, Türkçe. Ben bilmiyorum Londra'da nasıl <gülüyor> baskısı. El, -Hadi <gülüyor> El Hadid mi o? Ben sadece anlamam var. Baskı mı? Baskı mı? Baskı mı? Baskı mı? Baskı mı? Baskı mı? Baskı mı? Baskı mı? Baskı mı? Kardeşimiz mı? Baskı mı? Sen kardeşin mi yani, imanıyorsun? <gülüyor> İnşallah. Zahiren Müslüman kardeşim. Ben nasıl yaptım ya? Hadi bilmem, çıkartalım. İyi bilmem. Yok sadece burada, burada ihtilaf, ihtilaf iht... olmadığını evet. söylüyor da ben onun için. Hani kardeş biraz bu büyük küfürden küçük küfürden bahsetti. Bir kadın tercihmesi sıkıntı benimle. Hocam ama bu kitaptan ders yapılıyor. Kim yapıyor? Aşağı cemaatle yapılıyor da Muhammed Tahane. Bu bitirdik onu. O hamurda kim getirdi? Murak Gezer'in. Neydi? Murak Gezer'in. Bunu, bunu getirme. Elfadet sitesinden indirildi. Hocam tanıyor musunuz? Murak Gezer'in. Bu kitap tercüme edilmeden önce ben gördüm. Basılmadan önce de müsaitlerine okudum. Ve onlarla daha basılmadan tartıştığım için en tehlikelerdi. Murat Gezenlerle de falan onun alakası yok. Baha diye bir kardeşimiz vardı. Allah kendisine rahmet etsin yaşıyorsan Allah yardımcısı olsun. Hussama Bin Laden'ın Türkiye'ye gönderdiği eğitim için veyahut da zemin için gönderdiği insanlardan bir tanesiymiş. Biz daha sonra özgürlük. Sorgularda özgürlük. Neyse. Allah'a emanet